...evrenin nazlı gülü... ...burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden... ...bütün sadeliği, güzelliği üzerine toplayan... ...pırıl pırıl etrafın raihasıyla sarhoş eden bir gül... ...ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan... ...belki de gözleri kamaştığı için... ...başlarını kaldıramadan... Boyunları bükü, onu temaşa ettikleri bil Ya şu bülbüle ne demeli, nasıl da şakıyor, ne güzel nameler yakıyor. Hiç olmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadideleşen. Ey nazlı gül, nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve ol gülşende bir gül seyrededik ki ne gül. Karşımızda Habibi Kibriya, Hatemü'l-Enbiya, Seyyidül Kevli, İnsanların en güzeli. Evet, onu sevmek hem de, Ölesiye sevebilmek, onu anlatmak. Hayır hayır anlatamamak, onu anlatmaktan aciz kalmak.